Açık Gazete. Evet Açık Radyo, Açık Gazete burası ve biraz önce de anons etmeye çalıştığımız gibi konuklarımız var. Mustafa Eren ve Hakan Tekin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet konu da Türkiye'de işçi mahpus olmak diye çarpıcı bir başlığı da olan Tayfun Koç imzalı kitap TCPS kitaplığından ama bu sırada bu mahkum meselesi cezaevlerinin Kullanımı konusunda da özellikle son birkaç gündür çuğun haber de çıkıyordu. Dün mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde cezaevlerinin dolup taştığı ve Türkiye'de toplam tutuklu ve hükümlü sayısının son 15 yılda muazzam bir artış gösterdi. Yüzde 275 ve özellikle de 15 yılda 4 kat artışı çocukların son sadece son 6 ayda yüzde 11'lik bir artış çocuk mahkumlarda mahpuslarda. Ve kadın mahkumlarda da 2002 yılı sonu itibariyle 2108 ken 15 Haziran'da e, bu sene yani, 9 bin, yani 10 bine yakın 9708'e yükselmesi ve 6 ilden, 6 ilin toplam nüfuslarından evet, da fazla evet. olduğu gibi anormal rakamlar var. Buna e, ilaveten ben bir de Çiğdem Toker'in dünkü Cumhuriyet'te çıkan yazısına da bir atıf yaparak zaten sürekli yazıyor üzerinde ama e, yani devletin cezaevleri yaptırma sürecini hem mali hem hukuki hem de teknik açıdan kolaylaştırdı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ve toplam ihalelerde de e, TOKER'in hesabına göre 3,5 milyar TL'lik bir hesap var 4 ayda 20 il ve ilçede cezaevi pazarlığı yapılmış oldu. Bu da yeni cezaevleri yapılacağı yerde iktidara yakın yerel medya tarafından da hem istihdam hem de ekonomik canlanma bakımından da habere değer bulunuyormuş. Yani bir bayağı yeni bir ticari alan sektör olarak çok gelişme var. Bunun üzerinde de biraz konuşuruz herhalde evet, değil evet. mi? Hatta girişi oradan yapıp sonra işçi mahpuslara odaklanabiliriz belki. ...aslında TCPS'ler dediniz... ...Türkiye Center for Studies Study... Evet, ...Türkiye Hapsahane Çalışmaları Merkezi... Ee, ...bu artışı... ...özellikle son 4-5 yıldır... ...yoğun bir şekilde dikkat çekiyorduk... ...işçi mapus olmak kitabının girişinde de aslında... ...dünya evet. içerisinde... ...nereye denk düşüyor onu anlatmıştık... ...daha da güncelledik o rakamları... ...Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde... ...Türkiye mapus sayısının artışında... ara birinci sırada... Ee, Avrupa Komisyonu'nun kendisinin açıkladığı rakamlara göre... Yani Avrupa'da e, birinci, dünyada da onuncu Dünyada galiba. da onuncu sırada. O değişmedi ama bu e, en son açıklanan veriler 2005-2015 karşılaştırmasını içeriyor. Dünyayı karşılaştırmalarını içeren veriler. 2015'ten sonra 2017'ye geldiğimizde 170 binden 220 bine çıktı. Evet. Büyük ihtimalle biz şu an 9. sırada İran vardı. İran'ın da önünde aslında 9. sıraya çıkmış olduk. 10 yerini almış olduk. Ee, dünyadaki mapus sayısı sıralamasında da zaten 9. sıradaydı Türkiye. Orada da büyük ihtimalle birkaç sıra öne geçti. Ee, çok ciddi bir artış söz konusu. Avrupa Komisyonu'na üye ülkeler içerisinde mapus sayısında %23'e varan bir azalma var. Totalde. Türkiye'de ise 200 e aşan bir artış var. Yani tamamen e, cezalandırma yönelik bir Sürece girmiş durumda Türkiye özellikle son 15 yıldır mülk sayısındaki bu artış bunu gösteriyor. Kaldı ki şey hiç konuşmuyoruz yani buradaki rakamlar sadece tutuklu hükümlü rakamları. Bir de özellikle Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde denetim serbestlik ve işte hapsedilme alternatif bir takım yöntemler elektronik kelepçe gibi ...yürürlüğe girmişti. Oradaki insanlarda yükümlü diyorlar tutuklu hükümlü değil yükümlü. Yükümlü y sayısı da 300 bin üzerinde. Aslında totalde bakıldığında bizim ceza adaleti sistemi içerisine dahil edilen insan sayımız 500 binin üzerinde çok ciddi bir rakam. Evet. Ee, o yüzden bu tersine gidişata biz de vurgu çekmek, vurgu yapmak istiyoruz özellikle. Evet yani bu gidişat son derece kaygı verici ve yani Türkiye'nin... Birçok alanda evet. hakların azalması, e, baskı altına alınması da e, dünyada da öne geçmeye başladığını gösteren başka e, eğilimlerden de bir, birisi bu. Evet. Bu sistem içerisinde işçi mahpuslar, hapishanelerde çalışma, iş yurtları nereye düşüyor diye sorarsanız yine bizim vurgu yapmaya çalıştığımız meselelerden birisi de tam da burada. İş kurumunun en son 2016 raporu açıklandı oteldeki geliri e, iki milyarın üzerinde. İki milyar Türk Lirası. İki milyar Türk Lirası'nın üzerinde yıllık. Hı -hı. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık elli binin üzerinde mahpus çalıştırılıyor. Hakan ayrıntılarını verecektir. Buradan elde edilen parayla adliyeler inşa ediliyor. Yeni hafizhaneler inşa ediliyor. Bu adliyelerin, yeni hafizhanelerin onarımları buradaki hem mahpuslu aracılığıyla hem para aracılığıyla yapılıyor. Kendi kendini ikame eden ve giderek büyüyen ...50 bin çalışanı olan dev bir... ...aslında şirketten bahsediyoruz. Evet. Burada. Bir devlet kuruluşundan bahsediyoruz. Hatta artık... ...mapusları hem kamu kurumlarına... ...hem özel firmalara kiralıyorlar. Yani işte adliyelerdeki temizlik... ...işlerini yapanlar, bazı belediyelerdeki... ...temizlik işlerini yapanlar, bazı belediyelerde... ...park ve bahçelerde çalışanlar mapus. Bazı konaklama yerlerinde... ...işte yol üzerindeki... ...seyahat yerlerinde çalışanlar... ...orayı işleyen, işleten iş yurtları kurumu ...çalışanlar mapus... Yani çok ciddi bir şey, e, tabloyla karşı karşıya aslında buna vurgu yapmaya çalışıyoruz. İşte Mapse Olmak kitabı da aslında biraz buna dikkat çekmek için ve bu yönelime dikkat çekmek için yapılan bir şey. Bu giderek büyüyen ve kendi kendini ikame eden devletin farklı açıklarında işte hapishanelerin inşasını vesaire de kendi içinden yeniden yaratan bir yapı söz konusu. Bir sistemde galiba onu mecbur hale getiriyor. Yani bir e, temel ihtiyaçlarınızı bile karşılayamakta zorlanacağınız bir durumdaysanız eğer cezaevlerindeyken diye düşünüyorum ben. E, böyle bir sistemin içerisine girmek için gönüllü olmak değil zorunda olmak zorunda kalıyorsunuzdur muhtemelen. E, aslında o konuda Hakan da bir şeyler söyleyebilir. Evet. Türk Hapsanelerine çalışmak aslında zorunlu çalışmazsanız size dismin cezası veriyorlar evet, yani, bu da çok insan mi? hakları evrensel bildirgesine de Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'ne filan da aykırı değil mi? değil aslında ne yazık ki hem Birleşmiş Milletler'in ilgili kuralları hem de Avrupa Birliği'nin kuralları e, hapishane içerisinde çalıştırılmayı zorla çalıştırmanın dışında değerlendiriyor ve hapishane içerisinde çalıştırılabilirsin yani. diyor ne yazık ki çalışmak zorundasınız evet, yani, yani İLO'nun kuralları da buna izin veriyor Hapsandeyken, savaş dönemlerindeyken vesaire devletlerini çalıştırabilir diyor. Aslında totalde bir şey var. Eleştiri... Reddedildiği takdirde hı? reddedildiği takdirde disiplin kadar... cezası İzim alıyorsun. Ee, i̇şte çeşitli hı. haklardan marun bırakıyorsun. Aile ziyaretinden marun bırakabilirsin. İşte e, iletişim araçlarından marun bırakabilirsin. Gazete vermeyebilirler, televizyonu alabilirler. Mektup yazmayabilirsin. Bunun gibi cezalar söz konusu. Ee, bir de asıl önemli noktalardan biri çalışan mahpuslar açık hapishanelerde büyük bir, bir kısmı aslında açık hapishaneler çalışma esasına dayalı hapishane. Sen eğer açık hapishaneye gidiyorsan çalışmak zorundasın. Çalışmamayı reddedersen seni kapalıya geri gönderiyorlar. Bu da temel haklardan birinin ihlali. Yani sen e, açık hapishanede kaldığında 3 ayda bir 4 gün izin veriyorlar. Gidip aileni görebiliyorsun. Onların evet. yanında kalıp geri gelebiliyorsun. İşte dört duvar arasında değilsin, bahçeli bir yerdesin, çıkıyorsun işte vesaire. Ama ...orada çalışma reddediyorsan... ...sana diyorlar ki kapalıya gideceksin o zaman... ...burası çalışma esasına hapishane. Top Çalışma kampı gibi bir şey... ...yani hmm. biraz da insanın aklına... E, ...Kafka'dan... Nesniden, ...ceza sömürgesi gibi bir sistem... ...den bahsetmek yani. mümkün olabilir yani. Yani işte... ...çoğu yerde modern kölelik olarak... ...adlandırılan sistemin içeri nasıl doldurulur... ...derseniz buradan <gülüyor> örnekler vermek çok müsait... Ben Hakan Bey e de sormak istiyorum. Şu andaki güncel durumda nasıl bir e, şekilde okumamız lazım bu raporu, bu kitabı? E, şu andaki güncel durumda e, iş yurtlarında e, çalışan 2016 faaliyet raporuna göre hı hı. E, 277 iş yurdunda e, 258 farklı iş kolunda 5348 mahpus çalışıyor ve 50 bunlar e, 50348 e, 50 mahpus çalışıyor. Kaç ve iş kolu demiştiniz? E, 258 farklı iş kolu. Farklı iş kolu, evet. E, ve bu mahpuslar günlüğü 8 lira, 9,5 lira ve 11 liraya çırak kalfa ve usta olarak ayrılıp e, çalıştır diyorlar. Evet. E, Ustalar 11 lira mı alıyor? Ustalar 11 lira alıyor. Günlük yayılmıyor bu. Mi? Evet. Ee, e, peki buna şey de dahil mi? Yani... E, ...çalışmadıkları... Yani ...cumartesi, pazarda çalışıyorlar mı bir kere? Ee, hmm. yani, orada nasıl çalışıyor? Sistem nasıl yürüyor? Haftada beş gün. Haftada ama beş gün. yaptığınız işe bağlı olarak... işte ...eğer e, hayvancılık üretiminde... ...çalışıyorsanız hafta sonunda... ...vardayar olarak sizi çalıştırıyorlar. Bize gelen başvurulardan... E, ...bir danışma attığımız var. Özellikle de zaten of. açık hapishanindeki mapuslar arıyor. E, uzun çalışma saatlerinden... ...şikayet edenler... E, ...ve ek olarak bir ücret almadıklarını söyleyenler uzun çalışma saatlerine rağmen oluyor. Yani haftanın 7 günü çalışsanız tam ay usta olarak günde 11 liradan 330 lira gibi bir para cebinize giriyor yani. Hemen hemen ama 330 lira alan çok az. Yani bizim hesaplayabildiğimiz kadarıyla ve bize ulaşan mahpuslardan edindiğimiz bilgiye göre 250 lira civarına çok fazla çıkmıyor bırakalım. O 250 lira aylık ha. Aylık. Ve şöyle bir durum söz konusu, yanlışsam Mustafa lütfen düzelt beni. Geçenlerde e, Ezgi Karataş'ın e, yayınladığı haberre göre, onun e, bir şekilde zor şartlar altında görüştüğü mahpusların söyledikleri kadarıyla hafta sonları da çalıştırılıyorlar. Onu ve, sormak e, ve istiyorum. Ve günlük e, e, günde 11-12 saate kadar varabiliyor bu süreler. Hı. Günde 11, bu haber nerede yayınlandı demiştin? Jorno. E, e, Jornada hmm, evet. Günde 11 12 saate kadar varan şeyler var. Çalıştırma oranları. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, özellikle ben e, Chris Hedges'ın yazılarından evet. takip etmeye çalışıyorum. O çok yoğun bir şekilde ilgileniyor bu meseleyle. Behnde de bizzat e, tiyatrolar sahneye koyuyor, klasikleri okutuyor falan mahkumlara. Ee, yani aşağı yukarı benzer bir sistemin kurulmuş olduğu Türkiye'de de. Evet, Amerika yani en berbat sistem olarak geçiyor şey, yani. Tamamen özelleşen hafısanlar vesaire de var. Hem Avrupa'da örnekler var hem Amerika'da örnekler var. Türkiye henüz o yola girmedi. Ama o yolda ciddi bir şekilde ilerliyor. Şu an aslında devlet işte bir yandan bütün adli sistem içerisindeki yeni hapsenli inşası adliyelerin inşaatı, oralarda çalışacak insanların kullanılması, bazı belediyelerde işte işçi kiralanması gibi durumlar üzerine kendi kendini sübvansiyeden bir yapı kurmuş durumda ve bu özelleşme bu nedenle biraz daha uzak vadeli bir hedef gibi görülebilir. 250'den fazla... İş alanında dediniz yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet. Bunların herhangi bir şekilde öğrenilebilmesiyle alakalı bir şeffaflık durumu var mı? Yani tükettiğimiz ürünün e, cezaevlerindeki bu mahkum emeğinden, mahpusların emeğinden çıktığına dair herhangi bir bilgi öğrenebilir Yok. miyiz? Yok. Yani Öğrenemiz. şeyler var. İşte şurada atıyorum süt ürünleri alanında üretim yapıyoruz diyor ama markayı açıklamıyor. Şimdi hapishanelerde üç çeşit çalışma söz konusu. Biri hapishanenin kurum içi işlerinde çalıştırılabiliyorlar. İşte hapishanenin yemekhanesinde çalışıyorsun. Hapishanenin Hı -hı. temizliğinde çalışıyorsun. Bu konumuzun dışında kısmı bir de asıl işte iş kurumunda bağlı bilimlerde atölyelerde üretim yapıyorsun. Taşım alıcısı sistemde getirilip götürülüyorsunuz galiba. Hapishane içerisinde, içerisinde yani, yani. hapishane içerisinde. Bir de özel firmalar hesabına çalışanlar var işte. Sizin bir tekstil fabrikanız var. Gidiyorsunuz hapishane müdürüyle anlaşıyorsunuz. Herhangi bir ihale vesaire yok. Müdürüyle anlaşıp sıkıştıktan sonra sana içerisinde boş bir alan gösteriyor. İşte buraya 50 tane makinelerini getirebilirsin diyor. 50 tane makinanı getiriyorsun, kuruyorsun. Günde 8,5, 9 ve 11 liraya içerideki mahpusları kendi adına çalıştırabiliyorsun. Şimdi biz en son 2015 yılında hapishanelere girebilmiş, orada izleme faaliyeti yapabilmiştik. İstanbul'daki 3 hapishanelere özel firmaların şeyi vardı. Atölyesi vardı. Bunlardan birisi büyük bir Otel zincirinin kullanan terliklerini imal, et, imal ediyordu. Hı hı. Biri büyük bir kargo firmasının elemanlarının giydiği montları orada imal ediyordu. Yani bunları o nedenle öğrenebilme imkanı yok. Büyük ihtimalle kendileri de bunun orada yapıldığını ve bu insanların işte onları 8 liraya, 10 liraya, 11 liraya imal ettiğini... Öğrensin, yani içine ne hacet şimdi gideceksiniz bir cezaevi müdürle anlaşacaksınız ve o anlaşma üzerinden de kurabileceğiniz cezaevindeki makinelerle beraber gayet ucuz iş gücüyle beraber istediğiniz ürünü ortaya çıkarabileceksiniz gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. Tabii yani biz mesela gittiğimiz hapsenlerden birinde tam da bu atölyeyi kuran e, işverenle de konuşma imkanı yakalamıştık. Yani neden böyle bir şey tercih ettiniz dedi. Sakın yanlış anlamayın dedi. Ben yani ücretle ilgili bir durum söz konusu değil. Ama tekstilde dışarıda düzenli çalışabilecek <gülüyor> eleman bulamıyorsun. Bir hafta geliyor, bir hafta sonra yok eleman falan <gülüyor> değil. <gülüyor> o da ayrı evet. bir şey. <gülüyor> evet. Evet. Şeyi de özellikle uygulamak gerekiyor. Yani mesela şeyin, iş yurtları kurumunun bütçesi Merkez ve Taşra diye ikiye ayrılıyor Taşra asıl olarak işte bu hafızhanelerde yapılan üretimden elde edilen gelir. Toplam gelir işte iki milyarın üzerinde demiştim. taşra da bir milyar iki yüz on dokuz bin dört yüz yirmi bir 1658 lira e, gelir elde edilmiş 2016'da. E, bu gelirin ne kadarı personel gideri olarak verilmiş yani bu çalışanlara vesaire yüzde ikisi. Yüzde ikisi. Ne kadar SGK bedeli olarak verilmiş yüzde sıfır virgül üçü. Yani düşünün bir geri. üretim yaptırıyorsunuz ve bunun yüzde ikisi işçilik. İkisi İki virgül sıfır sekizi işçilik. Geri kalanı geri kalanı. İşte. <gülüyor> Hapsanelerin inşaatı yani. Adiyelerin inşaatı <gülüyor> En Falan. net kapitalizmdir Yani Türkiye'nin Türkiye Bu açıdan da baya bir örnek Olma durumu da o Olmaya doğru gittiğini söylemek doğru olur mu Bu veriler karşısında Yani olumsuz anlamda Bir örnekten bahsediyorum tabii. Yani aslında kendi bakışlarıyla Bakıldığında gayet başarılı bir örnek Kendi evet. kendisi vans eden giderek büyümekte olan Bir şey Yapı söz konusu ee, ...ve işte... ...en son yapılan açıklamalarda biliyorsunuz... Şeyi, e, 50 ...elliğine hapishane yapacağız dediler... Evet. ...tutuklamalarla ilgili olarak... ...hani belki kısmen oraya da vurgu yapmak gerekir... Ee, ...türkiye'deki hapishane sisteminin... ...dönüşümünü de ciddi anlamda eleştiriyoruz... ...hani eskiden kaza hapishaneleri vardı... ...kaza hapishaneleri işte... ...sen eğer işte Beşiktaş bölgesinde tutuklandıysan... Hı hı. ...buraya yakın bir hapishaneye gönderilirdin... ...ee... Ve işte ailen seni çok rahat ziyarete gelirdi. Avukatın zaten semtte oturan biri olurdu. Seni ziyarete gelirdi. Ee, ve bu hapishanede çalışan infaz koruma memurları da yine bu bölgede bir yerde otururdu. Ve e, işte hapishanede işi bittiğinde çıkardı. İşte sokaktaki berberine giderdi, bakkala giderdi. Aynı zamanda Mops'un ailesiyle de kısmen tanışma ihtimali vardı. Şimdi bu kaza hapishanelerinin neredeyse tamamı kapatıldı. Kapatılmayanlar da kapatılma süreci içerisinde. Bunun yerine işte Silivri gibi kampüs tipi hapishaneler yapıyorlar. Şu an Türkiye'de sayısı 10'a yakın bu kampüs hapishanelerin ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yaklaşık bir 10 tane falan daha yapılacak. Bu Silivri içerisinde 11 aile hapishane var. Yaklaşık 11 bin mops var orada ve 6-7 bin de personel var. Personelin çocuklarının gittiği okul da Silivri içerisinde. İşte camisi de Silivri o kampüsünün içerisinde. Alışveriş yaptığın market falan da orada. Yani sen infaz koruma memuru olarak oraya girdiğinde, kapıdan çıktığında hala infaz koruma memurusun. Karşılaştığın herkesi ya asker ya infaz koruma memuru. Farklı bir kimliğe bürünebilmene de imkan tanımıyor. Hani gittiğin alışveriş yaptığın yerde seni öyle biliyor. Bu nedenle ...hani bu tam Stanford Hapsahane... ...deneyinde olduğu gibi... ...o kimliği senin üzerine fixleyen... ...başka bir role bürünebilmene imkan tanımayan... mafussan tamamen suçlusun orada... ...zimbardunun yani... ...mahkeme de orada evet. çünkü oranın dışına da çıkamıyorsun... ...bu nedenle hani psikolojik olarak da... ...sosyolojik olarak da tamamen eleştiriye açık... ...insan haklarından uzak bir yapıya doğru gidiyoruz... ...yani sen eğer bu... Ka şey, ...kampüs hapishanelerinden birindeysen... Edirne'de susklandıysan seni Diyarbakır'daki... ...kampüs hapishanesine gönderebilirsin... ...ne ailen ziyarete gelir, ...ne avukatın düzenli olarak gelebilir... ...aynı zamanda işte segbisteye bir sistem kurdular... ...artık mahkemeye çıkarmaya gerek de yok... yok görüntülü evet. bir sistemleri... Yok. ...ekran üzerinden... ...yani değil? mahkemeyi sen, seni hapishane içerisinde böyle bir odaya alıyorlar... ...işte bir kamera var, bir ekran var... ...aynı ekrandan mahkemede de var... ...sen burada konuşuyorsun, mahkemeyi görüyorsun... O, ...onlar konuşuyor, sen onu görüyorsun... ...falan tamamen şeyin... E, ...adil yargılanma hakkının... ...ihlali aslında kısmen. Kaldı ki bu yapı kurulurken zaten işte hasta ofisler, mahkemeye gelemeyecek durumda olanlar için kuruyoruz dediler ve şimdi giderek genelleşiyor. İnsansız hukuk aracı gibi bir şey oluyor galiba. Biraz öyle. Yani çok tuhaf evet yani süre de biraz daralıyor ama yani nasıl dönüştürülür üzerinde de bir iki kelimeyle konuşmamız lazım. Yani derneğin bugüne kadar formüle ettiği temel talepler ve kriterler var işte. 114. sayfada yani çalışmanın zorunlu olmaması birinci talep. İkincisi çalışan mahpusla çalışmayan mahpus arasında bir statü farkı oluşturulmaması gerekiyor. Çünkü büyük bir ayrımcılık evet, yani. da var. Ödül verilebiliyor. Daha fazla ziyarete çıkabiliyorsun. İşte açık hapsan evet. desen oraylayın yanında daha uzun kalabiliyorsun. Sonra maaşlar da sendikaların katılımıyla yeniden belirlenmelidir deniyor. Dördüncü olarak çalışan mahpusların sigortalıları, sigortaları emekliliği de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Ve beşincisi de iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından e, uzman personel yani iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi istihdam edilmelidir gibi e, çok temel... Bir takım sosyal hak talepleri var. Hiçbiri evet, yok sigorta anladım Sigorta sözleşmesi nerede değinmek lazım? Yanlış anlaşılmasın diye istersen açarım. Yani sigorta bunları şöyle e, 5.510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre düzenleniyor sigortaları. Bu sigorta iş kazası, meslek hastalığı. Ve analık sigortasını kapsıyor. Yani e, uzun vadeli sigorta kollarını mağludduk, e, yaşlılık, ölüm bu e, sigorta kapsamında değil. Yani sen 20 sene içeride kalsan, 20 sene çalışsan dahi emekli olamıyorsun. Emekliyi kapsayan bir sigorta değil buradaki. Meslek hastalığı, iş kazası ve analık sigortası diye bir şey. Düşünün yani 20 yaşında hasbel kadar bir olay oldu. Tutuklandınız, 20 sene, 25 sene içeride kaldınız. Zaten maddi olarak tamamen bitiyorsunuz. Neyiniz varsa karşılaştığımız örnekler böyle. Sizin hapishanede kaldığınız süre içerisinde elinizde yok eriyor ve siz 45-50 yaşına çıkıyorsunuz. O tarihten sonra bir işe girmeniz, emeklilik sigortasını hmm. doldurmanız, o süreyi doldurmanız, emekli olmanız gibi bir şey mümkün değil. Ve Türkiye'de 20 sene üzeri hapiste tutulan insanların sayısı giderek artıyor. Evet, evet o da çok işte önemli bir şey. Yeniden idam tartışılırken ağırlaşılmış mevbet diye bir yolgu var Türkiye'de hani. Siyasi nedenlerle arlaştırmış ve müe mevbet verilen insanlar yasa gereği zaten şartlı taliyeden yaralanamıyor ve e, içeride ölüyorlar. Zaten müddetnamelerinde namilerinde ölene kadar yazlar. Yani taliyeden evet, yani, girenler de işte 25 seneyle 30 sene arası içeride kalıyorlar. Yani böylece e, tutuklu hükümlü ve yeni kavramla hükümlü. ...öylerinde katılmasıyla... 500 bin gibi, yarım milyon gibi... ...çok yüksek bir şeyin... ...tamamen toplum dışı aslında... ...marja itilmiş, hatta... ...toplumun dışına itilmiş, sivil toplumun... ...dışına çıkarılmış bir... ...kitleden bahsetmek mümkün. Bir de bu A'nın fotoğrafı, hani bu sirkülasyonu... ...da hesaba kattığımızda... ...o sayı nerelere varıyor... Yani düşünmek bu, de evet. Bir Üstelik de şey da. diyor Tabii. verilere ulaşmanın da kolay olmadığından bahsediyorsunuz kitabın başında. Evet. Yani daha da vahim olabilir aslında o yeni son verilerle beraber. Büyük ihtimalle öyle. Yani bunu karşılaştırdığımız veriler 2015 verileri. Yani evet. 2015. Artış vesaire. Şimdiki durumda bir araştırma ya da çalışma yaptığınız zaman en son olacak en son sorduğum soru da bu olsun. Nasıl engellerle karşılaşıyorsunuz? Topyekun kapalı mı kapılar şu anda ile alakalı bir araştırma yes. yapmak, çalışma yapmak için? Topyeklerinin hapishaneye girip orada bir izleme faaliyeti yapabilmesi çok mümkün değil şu an için. Yani biz Hı -hı. en son 2015 yılı içerisinde girebilmiştik. 2015'ten sonra bu konudaki başvurularımız olmayan talamıyoruz. Hani girip hapishanede çalışma yapmakla ilgili. Aynı ne zamanda... diyorlar? Cevap verilemiyor. Denmiyor. Uygun görülmedi diyorlar. Uyuydu. Bir ayrıntı yok. Gerekçe yani yok. Neden yani. uygun görülmedi konusunda bir şey yok. Ulan mesaj vesaire gibi bir şey söylenmiyor. Evet. Yani Sosyoloji doktorası yapan biri olarak en fazla içimi yakan meselelerden biri. işte bu kaza hapishaneleri kapatıyor. Türkiye'de eskiden A, A1, A2, B, B1, B2, C, K falan diye hapishane tipleri vardı Hı. ve bunlar gidiyor. Aslında bir tarihsel bellek gidiyor. Hani Özellikle iki defa başvuru yapıp ya ben buraları fotoğraflamak ve hikayesini yazmak istiyorum dedim. Yani bir bellek gidiyor Herhangi bir... Şeyi de çok açık yazdım. Herhangi bir siyasi nedeni vesaire yoktur. Tamamen bu belleği oluşturabilmek adına yapılacak bir çalışmadır dedim. Mesela izin alamadım. Yani bir tarihi yok ediyorlar şu an o anlamda. Ve bu çalışmaya daha izin verilmedi. Şunu da biliyoruz. Akademik çalışma yapmak isteyenler var hapishanede. Son işte iki yıldır kendilerinden bir şartname imzalamaları isteniyor. Herhangi bir şekilde yaptığın araştırmayı bir yerde yayınlamayacaksın. Önce Adalet Bakanlığı'na sunacaksın. Onların onayı olursa yayınlayacaksın. Şimdi akademik bir çalışma zaten yayınlanmak için yapılır. <gülüyor> <gülüyor> Jüriyi de kendileri mi seçeceklermiş mesela orada? <gülüyor> Bilmiyorum. Ya yani o yüzden çalışma yürütmek, eleştirel bilgi üretmek ne yazık ki şu an çok zor. mümkün değil. Doğru. Bir çok de zor. şey son olarak ben de şeyi sorayım. Bu Kitabın sonunda bir işçi mahpus mektubu var. 2016'da bir açık hapishaneden evet. derneğimize gönderilmiştir diye dipnotıyla bir iki kelimeyle de ondan bahseder misin? Tabii bir bakmam lazım bana. Çok. Evet. Yani bir kez işçilerin, eh, mahpusların eh, genellikle en çok şikayet ettikleri yapılan anketlerde yani kitaptan görebildiğim kadarıyla şey ha, e, o, evet. iyi vakit geçir Yani vakit geçmiyor anladığım kadarıyla. En çok onu istiyor, istedikleri evet. görülüyor. Yani burada da bir tiyatro gelmiş ama biz işten dolayı gidemiyoruz. Lütfen bizim hakkımıza <gülüyor> <gülüyor> diye bir mektup yazmışlar. Ee, sadece hani keşke tiyatro olsa şu konuda da başvurular biliyorsun. Açık Hapsalandı öğrenimine devam edebiliyorsun. Açık kap başvurabiliyorsun eğer üniversitedeysen sabah üniversiteye gidip akşam geri dönüyorsun. Lisedeysen evet. sabah liseye gidip akşam geri dönebiliyorsun. Ama sana iş verdiklerinde bunu yapma imkanı çok fazla kalmıyor. Ya da işte uzun iş saatleri olduğunda okula gidebilsen dahi döndüğünde sana iş veriyorlar ve sen derslerine çalışamadığın için geri kalıyorsun. O da çok fazla şikayet olur Yeni eğitim dönemi başlamışken. Harcını ödeyemeyen noktuslar var. Okuldan çıkıp hapishaneye gidip gelecek yol parası olmayan ve lütfen paramı ödeyim ben Hani hapishane ortamında okumaya çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yol parasını ödeyebilecek durumum yok diye bize hem arayan MOP'su aileleri, hem MOP'sular var. Yani o yüzden kötü bir... Evet yani karşı çalışma e, şartları da bir yerde not, sabahın beş buçukunda kalkılarak işte küçük bir kahvaltı arası ondan sonra sürekli böyle dokuz saatlik kesintisiz çalışmalarla filan çok ağır bir şeyden de bahsediyor görebildiğim Tabii kadarıyla. Tabii yani şeyi siz de görebilirsiniz. Faaliyet raporunu işurtları kurumu daire başkanlarının internet sitesine girdiğinizde şeyler çok güzel anlatıyor. İşte şu tesisin süt üretme kapasitesini atıyorum işte 10 tonun üzerine çıkardık diyorlar. Şimdi o 10 ton üretim nasıl oluyor? <gülüyor> Orada çalışıp işte tutulan 100-200 mapusun düzenli olarak Uzun saatler boyunca çalışmasıyla oluyor ki hayvancılık ve tarım başta gelen üretim kollarından biri açık kapsamlı elde yerden. edilen gelirinde yüzde iki nokta ah, sekizi iş şey gidiyor. Evet. Bir şeyken yüzde sıfır sekiz nokta sıfır ...üçü de SGK'larına gidiyor. Şey de çok... ...yani bu işçi mahpus mektubunda... ...işte şeye gidememesi... ...tiyatro meselesi... ...hafif basit bir şey gibi görünebilir. Halbuki belki de hayatının odak noktası o. Yani tiyatro çok... ...hayatı sanat ve kültürel faaliyetler hayatın ana odak yani anlamlandıran şeylerin yani başında geliyor. Bir şey tek nokta belki. Evet, yani hayata tutunabilmesi için anlamlı bir şekilde en önemli nokta. O yüzden basit a eğlenmek istiyorlar bu hakları yani elinden yani alıyor diye bakamayız. Yani acı bir olgu. Hani siz düşünün 10 sene ordasınız ya da 5 sene. 2 3 senede bir böyle bir olay oluyor. Evet. Yani sen çalıştığın için o olayın içerisine giremiyorsun. Evet çok şey yani vahim bir tablo ee, bunu e, fırsat buldukça konuşmaya devam edeceğiz tabi ee, Hakan Tekin çok teşekkür ederiz teşekkür sen çok dernek adına mı uğraşıyorsun yani bu evet. işlerle evet. derneğin içinde ee... ben Mart ayından beri hmm. işçi mahpusların e, temsilciliğini yürütüyorum proje içerisinde e, TCPS projemiz e, Turkey Center for Prison Studies. Studies. E, Mart ayında başlamış olan bir proje bu. Yok. Ve, Yok. Geçen, Yok. Sene, geçen sene başladı. Tayfun Koç e, <gülüyor> arkadaşımız yürütüyordu. Ben ondan devraldım Mart ayından beri. Ben yürütmeye çalışıyorum ama dediğiniz gibi e, problemleriyle alakalı çok fazla bilgiye ulaşamıyoruz. Ne yazık ki çünkü e, ulaşım noktamız e, avukatlar ve Araçlarıyla görüşmeler ki onlarda da e, görüşülemiyor ve e, yaşadıkları sorunları e, ulaşamıyoruz, bilemiyoruz. Evet. E, aynı zamanda mektuplar ama ben e, Mart ayından beri sadece bir tane mektup e, alabildim e, mahpuslardan, işçi mahpuslardan. Şöyle hmm. bir zorluğu var derim ki açık kap sande koşulları bir şekilde itiraz ederseniz, bir şekilde işte eleştirmeye başlarsanız, sizi Cazaya kapalıya gönderiyorlar hı. ve hani Anladım, şey evet. günde sekiz lira da olsa hiçbir geliri olmayan insanlar, eğer bu günde sekiz lirayı elde edemiyorsa kapalıda koğuşta ya en kötü işler kendilerine yaptırılıyor ya da işte koğuştaki arkadaşlardan birinin çamaşırını günde yedi sekiz lirayı yıkıyorsun. Sivil yani ölümlü. Sigara yani. için böyle bir şey. Öyle. Ha. Sigara için buna mecbursun hani günde bir paket sigara içiyorsun ne iki paket. Neyse. Birlerinin temizliğini yapmak zorundasın. Ya da gidip iş çalışmak zorundasın. Verilen yemeği beğenmiyor sanıyor. Çok basit bir şey belki. Hani canın bir çikolata çektiyse ve paran yoksa sen o parayı yaratmak zorundasın. İşte 8 liraya da olsa çalışmak zorundasın. Evet. 5 liraya birisinin iç çamaşırını yıkamak zorundasın. Bunu da kaybetmeye gözü alamıyor insanlar. Tabii. <gülüyor> evet. Zor bir alan. Çalışmak için. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz bunu. Yani çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet. Ve bu mesele çok can yakıcı, can alıcı. Hatta meselelerinden bir tanesi. Ve giderek de kötüleşiyor. Takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Ee, Hakan Tekin ve Mustafa Eren. Çok teşekkür ederiz. Biz de, Biz ederiz. de teşekkür ederiz. Bize bu, bu yayını duruyabilme olanağı verdiğiniz bu, için. Yayını Mustafa. da derneğimizden alabilirler. Yerimiz Beyoğlu'nda tr.jps.org.tr'den ayrıntılara ulaşabilirler. Kitabın PDF halinde internet sitemizde bulabilirler. Evet, Türkiye'de İşçi Mahpus olmak adlı kitaptan bahsediyoruz. Açık gazet